Konuğumla İstanbul Medediyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan ile biraz şiiri, edebiyatı, estetiği, fikri, düşünce hayatını konuşacağız. Derilikli bir sohbet olmasını şimdiden ben arzu ediyorum. İnşallah vaktimiz yeter ve dilimiz döner bu sohbet için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben ee... de hem Türkiye'deki insandan hem de tüm İslam alimin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı bir sohbet ederiz. İnşallah, inşallah. İnşallah. E... Abdurrahim Karakoç'u yad ettik, şiiriyle yad ettik Anladım, Abdurrahim Karakoç'u. Tabii sizin e, bilim tarihi üzerine çalışmalarınız, özellikle felsefe, matematik felsefesi, matematik tarihi ve bilim tarihi üzerine çalışıyorsunuz ama e, neredeyse düşünce hayatının sınırlarına giren, parantezine giren her şey sizin ilgi alanınızda, entelektüel ilgi alanınızda, bilim ilgi alanınızda. Dolayısıyla şiirle ilgili e, söyleyeceğiniz çok şey var, hatta... Fuzuli ne demek istedi e, kitabınız belki biraz sonra ondan da bahsedeceğiz ama şöyle bir sözünüz var diyorsunuz ki şehir Türkleri kurtarabilir mi sorusunu soruyorsunuz ve şöyle devam ediyorsunuz. Şehir bir kültürün taşınabilir manevi vatanıdır. Şair de idareye gelmeyen idare edilemeyen bir adamdır. Şairlerimiz hala direniyor. Ümit var olmak için bu yeterli bir nedendir. Türk direnişinin şairler eliyle yürüdüğünü görürsünüz. Başta okuduğunuz şiire bağlı olarak ve bu sözler üzerinden madem öyle girizgahı şiirli edebiyatla yapmış olalım hocam. Yani derin, del, de, derin girelim dedik ama bu kadar derin de biraz <gülüyor> e, nefessiz bırakabilir. Eyvallah. Güzel bir e, soru oldu gerçekten. Şimdi bu soruya cevap vermek için bir girizgah yapayım. 14.'de yaşamış önemli bir alemimiz, düşünürümüz var. Aydemir Cildeki. Hı hı. Türk, Aydemir adı zaten bunu veriyor. Memlük, Mısır bölgesinde yaşamış, Kahire'de. O bir kitabının, dört ciltlik bir kitabının girişinde der ki, insanı insan yapan iki temel özellik, kıyam ve yakazadır. Ne demek? Dik durmak ve bu dik duruşun kendisine sağladığı farkındalık, uyanıklık, şuur hali fakat şuur, uyanıklık öyle basit bir uyanıklık değil. Aynı zamanda yeryüzüyle gökyüzünü aynı anda fark etme durumu, hali. Dolayısıyla şiir ya da şair ama burada hemen şu parantezi söyleyeyim. Her manzum ...yazan şair değildir. Şiir bir yaşama biçimidir ya da şair... ...o şiiriyle yaşayan bir kişidir. Dahildir. Yoksa e, lafızları, sözcükleri alıp... kafiyeli uyaklı hale getirip... E, ...belirli cümleler kurmayı... ...ben şiir kabul etmiyorum, onu söyleyeyim. E, dolayısıyla bu yakaza ve kıyam halinde olan... ...insanın... E, ...şairde tecessüm ettiğini görüyoruz. Şöyle diyebilirim açıkçası. Şimdi bizim dik duruşumuzu ne sağlıyor? Biyolojik olarak... Umurgamız değil mi? Şiir benim kişisel kanaatim bir kültürün metafizik umurgasıdır. O kültürü taşıyan, müziği de buna ekleyebiliriz. Müzik de bunun sesli terennümüdür zaten. Biri lafızla, sözcükler ifadesiyken öbür onun notalarla sözlü ifadesidir. O acıdan, umurga varsa bir kültürü de o kültürü yenemezsiniz. Hatta şiir yazan bir zihniyeti yenmek çok zordur. Bir kültürü dize getirmek çok zordur diye bir cümle de kullanmıştım. Çünkü umurgası olan, dik duran bir insanı siz diz çöktürtemezsiniz. O yüzden şiiri önemsiyorum. Kendi yerinde olması kaydıyla. Ee, ve bunun Türk tarihi için de özel bir yeri var. Yani başka kültürler de muhakkak çok büyük şairler yetiştirmiştir ama bizde şiir, işte bu Aydemir Cildekinin ifadesinde ortaya çıktığı gibi e, aynı zamanda sadece dik duruşu değil, yeri geldiğinde diklenmeyi de üstlenen bir e, sınıf olmuş şairlerimiz. Evet. E, bunu Osmanlı Sultanları'nda da görüyoruz. Yani Osmanlı Sultanları'nın da önemli özelliği e, şiir yazma. Şiir söyleyebilme kabiliyetidir. Bunu klasik kaynaklar çok söylerler. Onların da e, dik duruşu ve diklenmesini biliyoruz zaten. O açıdan bize has bir şey. Belki bu e, tarihsel süreç içerisinde e, maddi anlamda vatansız olduğumuz için, hani göçebelik yapmışız. 960'dan Anadolu'ya gelen süreçte yaklaşık neredeyse bir yüzyıl var. E bu maddi anlamdaki vatansızlığı biz manevi vatan yani şiirle, işte halk şi şiiri ozanlarla sonra bizim sufi derviş şairlerle bir giderme ihtiyacından hasılan bir şey gibi de görülüyor. Yani o açıdan şiiri bir tür vatan olarak manevi vatan olarak tavsif etmeye, nitelemeye çalıştım. Peki Anadolu'ya yerleştik sayılır mı? ve e, Madem derin konuşmayacağız dedik ama evet. biz bunu söylediniz. Evet göçer bir toplumuz, göçeve bir toplumuz. Anadolu'ya yerleştik sayılır mı? E, yerleştikten sonra üretilen şehirler gene aynı geleneğin devamıydı? Böyle Kısaca bugüne de böyle bir, e, e, bir aynı... İlk zaman e, insan Sadece insan değil evren bile sabit değil sürekli bir hareket içerisinde şüphesiz e, değişimler var ama sürekliliği de muhafaza ediyoruz tabii. Şimdi Anadolu'ya yerleştik mi e, yerleşmesek daha iyi yani bu yerleşmeyi burada tabii geliş anlamda kullanıyoruz. E, yerleşmek bir süre sonra çürümeyi de getirir. E, şu an Anadolu'daki buluşumuzu ben yerleşme değil de geri çekilme olarak görüyorum. Bununla ilgili de, e, bununla alakalı da bir yazı yazmıştım. Ee, yayıldık ee, belli yerlere gittik göçerliğimizi bir şekilde belli bir içerik değiştirerek devam ettirdik ama çeşitli nedenlerle geri çekildik şu anda bu geri çekiliş sürecindeyiz yerleşmemiz her açıdan tehlike ifade eder çünkü göl çürür evet. ama akarsu sürekli kendini tazeler ee, o açıdan e, en geniş anlamıyla baktığımızda yerleşmedik diyebiliriz ee, dolayısıyla şairlik devam mi? ediyor o zaman. Güç mü diktiriyoruz? Tamam yani. çok güzel. Şimdi e, biraz buradan tabi milli bilinç ve yerlilik meselesine de girmek istiyorum. Madem bu pencereyi e, araladık içeri girelim artık istiyorum. Gene bir sözünüz var çünkü e, kitaplardan dediğim gibi biraz sonra bahsedeceğiz ama çok önemli bu kitaplar. Yani mutlaka e, bilim tarihi ve medeniyet kaygısı taşıyan herkesin mutlaka elinin altında olması, okuması gereken ve kütüphanesini alması gereken kitaplar bunlar. Onu da belirtmek istiyorum. Diyorsunuz ki öncelikle insan kendi medeniyetine ilişkin konuşurken taraf olmak zorundadır. Evet. Bazıları bunu başka türlü söylerler. Öncelikle kendi tarihine sahiplenmeliyiz. Buradan milli bilinç ve yerlilik meselesine isterseniz girelim. Madem şiir kanalıyla açtık. bir Birken şu, şunu tahsis edelim. Taraf olmak dürüst olmayı engellemez. Yani bir e bilgin bir ilim adamı kendi tarihini incelerken o tarih metodorisinin gerektirdiği hassasiyeti ciddi dikkati ve dikkati gösterir orada dürüst olur. Varı yok yoku var göstermez. Onu kastetmiyorum. Buradan taraftan kastettiğim şu. Biz e, kendimiz hakkında konuşurken bir yabancı hakkında konuşur gibi konuşamayız. Dürüst olmak lazım. Burada da dürüst olmak lazım. E, dolayısıyla Türk tarihi, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı, e, Türkiye Cumhuriyeti hatta e, tarih üzerine konuşurken e, buraya aidiyetimizi, mensubiyetimizi bilerek ama elbette ki o e, tarih biliminin metodolojisine uygun olarak konuşmak lazım. Hı hı. Yerlilik, milli bilinç e, bunlar e, tabii Türkiye'de şöyle bir şey var yeri gelmişken. Sözcük nerede düşünmez? Sözcük fetişizmi. Hı hı. Yani güzel... E, Sözcükleri kullandığımız zaman işte yerlilik gibi, millilik gibi e, başka sözcükler düşündüğümüzü zannediyoruz. İçeriye dikkat etmiyoruz fazla. Yani e, bir yerlilik kelimesini kullandığı zaman bir kişi ya da yerli kelimesini kullandığı zaman neyi kastediyor, niye neye işaret ediyor, neyi refer ediyor onun içeriğine ya da millilik e, sözcüğünü kullandığı zaman ben içeriye bakarak düşünmeyi e, önemsiyorum açıkçası. Ve bu içeriğin de bu tür kavramlar söz konusu olduğunda sadece yalın kat sözlüğe bakarak, sözlüğe bakarak işte millet kelimesi şu kökten gelmiştir, yerlilik şu kökten gelmiştir, falanca düşünür bunu şöyle kullanıyor, falanca düşünür böyle konuşuyor. Bir kavram matematiği yapmamak lazım. Hı. Çünkü matematiğin özelliği şudur, herhangi bir maddeye değmediğiniz için çok rahat konuşursunuz matematikte. En boyutlu işlem yaparsınız ama fiziğe gittiğiniz zaman orada üç boyuttan başka bir şey yok. En azından görünür somut dünyada. Dolayısıyla o matematik ne olur? maddi değdiğinde sınırlandırılır. E, bu tür konuşmalarda da e, kavramlar üzerinden konuşurken kavramın karşılık geldiği gerçekliği de dikkate almamız lazım. Bu açıdan baktığımızda benim kişisel kanaatim şudur. Yerli, milli ve benzeri kavramların içeriğini bu toprakların bu kültürün tarihi tecrübesi doldurur. Bu tarihi tecrübeye sahip çıkarsanız bu tarihi tecrübeye göre düşüncenizde eylemlerinizde oraya atıf yaparak iş görürseniz siz yerli ve millisinizdir. Yoksa böyle bir grup değil bu. bu. öbek değil, bir topluluk değil, bir parti değil, bir izip değil, bir cemaat değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz böyle yapıyoruz. Bir araya geliyoruz medeniyet bilmem ne vakfı kuruyoruz. Ya da bir araya geliyoruz Osmanlı bilmem ne kuruyoruz. Bunlar sadece nostaljik hatta hatta daha terkli manipülatif sonuçlara yol açıyor. Evet. Kastettiğim o değil benim. Kastettiğim tamamen felsefi düzeyde iş yaparken, düşünürken, tefekkür ederken Sorunlarımız da yüzleşirken onları çözmeye çalışırken bu kültürün, bu toprakların, bu insanların tarihsel tecrübelerini, hissiyatlarını, hassasiyetlerini hem hissiyatlarını hem hassasiyetlerini ve hem de hassasiyetlerini dikkate almak. Mesele bu. O zaman yerli ve milli olursunuz. Şimdi ciddi bir aşınma da var hocam. Mesela bakın 1960'lı yıllar 70'li yıllarda özellikle bu Aydın Münevver çatışması, çatışması tartışması, tartışması kavramsal olarak, etimolojik olarak tamam yani karşılığını buluyoruz, iki nokta üst üste koyuyoruz aydın şudur, münevver budur ama orada bile bu var ve hala çözülebilmiş değil bu. Yani siz mesela münevver aydın değildir ya da aydın münevver değildir bence fazla bir fark yok evet. yani şöyle tekrar aynı konuya gel gelelim ee, ister siz aydın değil, ister münevver deyin, ister alim deyin, ister bilgin deyin niye diyor bu sözcük? Bu bir sözcük Dediğim gibi bunun sözlük anlamına bakarsınız, söz, bir sözlüğü açarsınız, bu sizi bir yere taşımaz tek başına. Bu gereklidir ama yeterli değildir. mesela şu, aydın dediğimiz, münevver dediğimiz, alim dediğimiz insan kendi kültürüyle ne kadar hemhal, bunu ne kadar biliyor değil, ondan ne kadar haberdar o değil. Ne kadar onunla hemhal, ne kadar yapıp etmelerini de düşüncesinde onu istihdam ediyor, kullanıyor ve ondan faydalanıyor dur bence ölçü. Yani illa e, sözcüğü kullanarak böyle açıl susam açıl gibi bir etkisi yok sözcüklerin. Kastettiğim o. Öbür türlü tabir yerinde ise enstrümental olarak kullanıyoruz bu sözcükleri. Ve esas amacımız da o sözcüklerin bizi getirdiği yer değil. Onlar üzerinden başka yerlere gitmek. Onun için her şeyi dejenere ediyoruz. Hı hı. Din kavramı, medeniyet kavramı, yerlilik kavramı, milliyet kavramı. Hepsi e, sosyal çatışmaların, politik çatışmaların, ekonomik çatışmaların e, enstrümanları haline gelmiş vaziyette. Onun için düşünce üretemiyoruz bu kavramlardan hareket ederek. Bir kelimeyi gündeme getiriyor bir iyi niyetli bir entelektüel. Hemen bakıyorsunuz onun götürüsüne ya da getirisini dikkate alarak e, enstrümantal bir kullanım. Ee, ve sembolik bir çatışmaya dönüşüyor. Oradan da bir şey çıkmıyor. Kastettiğim biraz da bu. Evet, çok önemli. Ee, buradan biraz insan meselesine gireceğiz. Biraz sonra ama isterseniz bir şarkı arası verelim arkadaşlar. Tamam. E, güzel bir eser bize takdim etti. Daha sonra devam edelim. Ee, 11 Kahvesi icra etti bizimle birlikte güzel bir eserden sonra sohbetimize devam edeceğiz. İhsan fazla oluyor. Üniversitesi öğretim üyesi fazla oluyla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam aşınan kavramlar kelimeler üzerinde çok kafa yoruyoruz, düşünüyoruz. Günlük hayatımızda da bunları tartışıyoruz ama biri var ki en çok tüketilen artık kendisinin de ne olduğunu anlayamadığı kendi kendine tanımlayamadığı bir hale gelmiş olan aşk mevzu. Evet. <gülüyor> Şimdi bir kez, müzikten sonra bu tür şeyler konuşulur mu ya? Bilinlesek biz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani öyle bir duruma geldik hocam evet, bu mesele. şimdi ben zaten metinlerinde aşk demiyorum. Işk. Yani Işk. Şimdi evet, evet. Fuzuli'ye. Arapça aslında kullanıyorum. Bu çok normal ama. E, Fesut kültüründe her şeyinizi tüketilmesi lazım. Yemek yemiyorsunuz, tıkınıyorsunuz. Evet. Müzik dinlemiyorsunuz, gürültüye kendinizi boğuyorsunuz. E, bütün her şeyde bu. Bu kapitalizmle alakalı bir şey. Tüketim, bir hız elden geldiğince arttırmak. Bunu arttırdığında tüketimi de hızlı bir şekilde arttırmak lazım. Aşk artık pejoratif anlamda e, çok ayağa düşmüş bir kavram. Hiç kendi bağlamıyla alakası olmadığı gibi sözlük anlamıyla da alakası yok. Kullanışlı bir malzeme haline Evet Evet, para getiriyor. Tamamen onunla alakalı. Yani sektör şu anda, aşk sektörü diye bir sektör var ve bu kaç milyar dolardır bilmiyorum tabii uzmanı değilim ee, oradan insanlar e, emin olun o sektör, para getirisi azalsın hemen iptal edilir yani bugün e, piyasadaki koşullarla alakalı bir şey bu eğer bir şey size kazanç getiriyorsa üretim ve tüketimi sürekli kılıyorsa onu kullanıyorlar eğer getirmiyorsa bunu sağlamıyorsa o denklemi yavaşlatıyorsa hemen atıyorlar aşk kavramı bunlardan biri e, tamamen bir sektördür. Üzerine felsifi olarak münazada bulunmak caiz değildir. Sadece havayı kirletiriz. Eyvallah. Evet. E, bir önemli mesele de gene notlarıma bakarak çünkü o kadar çok e, hazırlık yaptık ki zamanımız maalesef işte çok kısıtlı dakikalar. Şöyle bir tespitiniz var. Bu çok önemli tabii yani ben de elbette katılıyorum. Sürekli ihtiyaç, sürekli isteme hali var insanlar. diyorsunuz. Evet. Hatta insan e, tatminsiz bir isteme küpüne döndü. Evet. Bu da çok önemli mesele hocam. İşte orada şeyi önünü vermiştim. Alaaddin'in sihirli lambası. Ee, şöyle bir soru sormuştum. Lambadan çıkan cine hiçbir insan beni isteksiz bir varlık kıl diye bir talepte bulunur mu? Mesela... Bulunmaz. Herkes bir, şey, bir şey ister. Onun için herkesin elinde bir Alaaddin'in sihirli lambası var ya da çıksa da istesek. Kapitalizmin gücü bu bence. Bunu sağlıyor. Şimdi Klasik geleneklerde tarım toplumuna dayandığımız için kıt bir üretim var fakat insanların istekleri sınırsızdı. Sınırlı olanla sınırsız arasında bir denge kurmaya çalıştı devletlerin, büyük imparatorlukların birinci işlevi buydu. Az bir gelirle, e, sınırlı bir gelirle sınırsız ihtiya insan ihtiyaçları arasında bir oran kurmak ve refahı elden geldiğince insanlar arasında yaymak mesele buydu. Fakat kapitalizmle birlikte bu artık herkesi refaha Ulaştıramayız belirli bir kesimi ve belirli bir kesimi defa ile yetilmek e, ilkece esas alın. Ama sanayi demirine birlikte üretim de sınırsız artık. Yani siz bir markete gittiğiniz zaman orada her şey hazır. <gülüyor> Dolayısıyla sınırsız üretim var. <gülüyor> İnsan istekleri de sınırsız. Birbirine denk gelen bir denklem kurdunuz. Şimdi matematiksel olarak bu denklemi Hızlandırabilmeniz için insanın sınırsız ihtiyaçlarının önünü daha da açması evet, lazım. Bu da reklam sektörüyle sağlanır. Sosyal, statü, toplumsal ilişkilerle sağlanır. İşte bir telefon çıktığı zaman almanız lazım ayıp almazsanız. <gülüyor> ya da şu elbiseyi giymeniz lazım gibi. Dolayısıyla insan isteklerini de sınırsız hale getirdik. Bu bize hakikaten sürekli o kapitalist denklemdeki sürekli üretim ve tüketim mekanizmasına hapsettim. Onu kastettiğim o. Yani hiçbir insan çıkıp da asgari olanla yetineyim, e, Neticede 60 günlük dünya. Ölüp gideceğim. Değil. Tabi burada da çok daha derin bir konu ama e, günümüzde önemli sorunlardan biri insanın anlamını inşa ederken ölümü fazla dikkate almıyoruz. Hı hı. Bir yazımda öyle demiştim. Modernizmin en önemli alameti farikalardan bir tanesi ölümün itibarsızlaştırılmasıdır. Yani bir insan ...ben doğdum bir şekilde biyolojik bir entiteyim... ...ve öleceğim... ...börtü böcek olacağım... ...şu 60 günlük dünyada elden geldiğince rahat edeyim... ...istifade edeyim derse... E ...bu o zaman... E, ...kapitalizmin denklemi doğru bir denklemdir... Hmm. E, ...üçlüyü ezeceksin... E, ...imkanın varsa kullanacaksın... ...emredeceksin, tahakküm edeceksin... ...sömüreceksin... ...çünkü bitecek yani... ...öleceğiz toprağa... ...börtü olacağız bunun bir anlamı yok ama fıtrata ters değil mi hocam fıtrata ters ya da ona... de değil ama şey bu ilke bu Sistem bakın öyle. dikkat edin 1800'lere kadar 1850'lere kadar mezarlıklar bütün dünyada şehrin içindedir modernizmin yerleşmesiyle birlikte mezarlıklar dışarı çıkartılıyor niye ölümden uzaklaşmak lazım hmm. ölümü değersizleştirmek itibarsızlaştırmak gerekiyor ölümü dikkate almadan insanı tanımlamaya başladığın zaman kapitalizmin formülü geçerlidir bunun başka bir alternatifi de yoktur zaten. Yani çok yumuşak hale getirebilirsiniz ayrı bir şey. Yani sosyalizm mi hiç komünizm mi hiç hepsi kapitalizmin türevleridir. Ya da muhafızakar e, bir sos koyarsınız o da fark etmiyor. Önemli olan burada e, ana taşıyıcı payanda insanın anlamını yeniden yorumlamak, yeniden inşa etmek, yeniden kurmak ve bunu yaparken de ölümü yeniden itibar kazandırmak lazım. Bu bir ölüm korkusundan bahsetmiyorum ha. Ölüm korkusu psikolojik bir hadisedir. Ölüm hayatın bir devamı olarak algıladırsa e, o korkudan da zaten herhangi bir eser kalmaz diye düşünüyorum. Tabi bunlar neticede felsefi analizler. Analizler evet o çok da e, aslında uzun uzun konuşulması gereken de şeyler meseleler bunlar ama tabi burada bir şey de var böyle e, pesimist bir şey de e, başlıyor insanda. Ya hep kötü mü gidiyor her şey diyorsunuz ya yanlıştır rahat yakmaktan doğruluğu üretemiyoruz diye bir sözünüz verdiniz evet. sizin. E peki her şey mi kötü gidiyor hocam? Yani Yok, ben hayır. Da şimdi tanıştığım. şöyle, çok güzel bir şey yer yakaladınız bu açıdan. Şimdi bakın biz hepimiz Türkçe konuşuyoruz, değil mi? Şimdi Karadeniz'den bir insan gelse, Karadeniz aksanıyla Türkçe konuşsa ona da Türkçe diyorsunuz. Doğu'dan bir vatandaşımız gelse, şimdi işte bir Ortamı'doldan. E, Tek tek bireylerin konuştuğu Türkçeler var. Ama biz düşünürken, Türkçe dil bilgisi yazarken tek tek kişilerin konuştuğu Türkçeye bakmayız. Hı hı. Bizim ideal bir Türkçe gramerimiz var değil mi? Şimdi ben ideal Türkçe gramerinden hareket ederek o konuşulan dilleri analiz ettiğimde pesimist olmuyorum ki. Çünkü felsefi düşünce ya da düşüncenin bizatihi kendisi formlar, suretler üzerinden cereyan eder. Olması gerekene göre düşünürüz ama o da... Başka bir şeydir. Fakat olması gereken elimizde olacak ki odanı ona göre kıyasla düşünebilelim. Eğer bir Türkçe dil bilgimiz yoksa konuşulan dillerin, Azerbaycan'dan gelen bir Türk'ün olsun, Özbekistan'dan gelen Türkçe konuştuğu nereden çıkartacaksınız? Elinizdeki gramere nispetle bakacaksınız. Türkçe gramer bu. Dolayısıyla benim yazdıklarım ya da benim değil, bizatihi düşüncenin kendisi olması gerekeni dikkate alarak belirli gramer kuralları, belirli metodolojiler, yöntemler, kullanım kılavuzlara. Allah aşkına hangimiz evindeki televizyonu kullanım kılavuzuna göre kullanıyor? Bozuldu zaman bir tokat atıyoruz, düzeliyor değil mi? Tabi. Kullanım kılavuzu. Ha bir kere Türk kişi değil ya. Ben yurt dışında da yaşadım. Bu da bizde bir psikolojik değil şey mi? tabii ki. Ben altı yıl yurt dışında geçirdim. Arap dünyasında yaşadım, Amerika'da, Kanada'da yaşadım. Öyle değil ya. Yani biz Türkler kendimize çok yükleniyoruz. Aa bu Türklere ait. Mesela kırmızı ışıkta Türkleri geçiyor. Yürüyen merdivene. Yok öyle bir şey. Herkes bunu yapıyor. Aç kapı e düzelir bizde değil ya. Yok efendim. Yok yok yok. O adam hiç dünyayı görmemiş. Kendisini dünya zannettiği için e, aslında biraz da iyi bitecek. Kendini merkeze alarak düşünüyor. Böyle bir şey yok. Her yerde insan aynıdır. İnsan olduğu her yerde üç aşağı beş yukarı işler aynı gidiyor. Neticede ben pesimiz falan değilim. Kötümser falan değilim. Pesimiz ve kötümser olsam oturur evimde Ahlanır vahlanırdım, ağıt yakardım. Gelip burada konuşuyorsak, müzik dinliyorsak, sohbet ediyorsak demek ki bir arayışın e, peşindeyiz. Yani bir çözümün peşindeyiz. Fakat e, ben olması gerekenleri düşünmek zorundayım. Benim işim bu. Bir fen olarak bu iş daha iyi nasıl olur? E, gramer yazmak zorundayım, dil bilgisayar üretmek zorundayım. Ama ta, tabii ki terzi misali... E, kafamdaki ceket modeline göre ceket dikerken gelen müşterin ölçüsünü de almam lazım. Çok doğru. Ha. E, o da zaten bizim empirik e, verilerimizi e, günlük hayattaki deneyimi dikkate almamız demek. Onu da yapıyoruz zaten. Yani fildişi Kulesi'nde e, saf matematik yapmıyoruz. E, onu da işte en azından böyle, bu tür tartışmalarla gündeme alıyoruz. O açıdan pesimizim yok. Pesimizin zaten ümitsizlik metafizik anlamda, dini anlamda. Ee, bizim tasavufi genelde küfür olarak kabul edilir Allah, vers, Allah varsa e, imkansız diye bir şey yoktur. Evet. evet. Peki e, bir, bir yeni bir rota belirlememiz gerekiyor. Ben anlattıklarınızdan neredeyse yarım saattir bir e, moral motivasyon e, için yeni bir şey gerekiyor. Elimizde hazır konservatif bilgiler de var, kitaplar var, eserler var, işte önümüzde ustalar var vesaire ama bir bir şaşkınlık da var. E, şimdi nasıl bir araya toplayacağız? E, arayışın ifadesidir yani çürümektense e, kafamızın karıcık olması daha iyidir diye düşünüyorum bence bir problem yok yani biz 1960'tan e, bu yana insanlık tarihi biriliği bir kültürüz 960'da Cendin diyor, Selçuklar o zamandan itibaren şu halimizde bile dünyayı şu anda dünyada bizi dikkate almadan iş yapılmaz bunu bilelim ya da bilmeyelim Şimdi biz bir Bantu kabilesi bir pigme kabilesi değiliz. Onları tahkir için söylemiyorum. Yani tarihte tecrübemize nispetle düşünüyorum. Her zaman söylediğim şey var. Süleymaniye bu topraklarda kardeşim ben yaptım bunu, benim kültürüm yaptı. İstiklal Savaşı'nı ben yaptım. Benim kültürüm yaptı. Bunların anlamı var. Bunlar bana bir e, hem imtiyaz yüklüyor, bir seçkinlik yüklüyor, hem de sorumluluk yüklüyor. Bir Afrika devleti gibi e, kayıtsız kalıp dünyada ne olup bitiyor, e, kenarda oturamam. Oturmuyoruz zaten. Dolayısıyla bütün bunların bana yüklediği bir şey var. Bunlar iyi. Şimdi bunların bilincine varmamız lazım. Yapacağımız tek şey budur. Hmm. Önceden bir kullanım kılavuzu yok. Bunu bir kere söylüyorum. Yani e, elimizdeki bilgisayarı nasıl kullanacağız dair bize fabrika bir kullanım kılavuzu veriyor. Diyor ki böyle böyle kullan. Hayat öyle inşa edilmez. Anlatabiliyor muyum? Yani hepiniz, hepimiz kendi hayatımıza bakalım. Nerede doğduk, nerede okuduk, şu anda neredeyiz? Hiç düşündük mü onu o zaman? Ya ben buradan doğdum ama... Ee, ordudan bilmem nereye gideceğim ee, burada program yapacağım böyle bir şeyiniz var mıydı sizin kullanım kalanınızda yazıyor muydu hayır siz her zaman tasavvufun e, o güçlü ifadeleri işimize imdadımıza yetişip yola çıkacaksın bizatihi yolun kendisi olacaksın sorunlarla yüzecek Allah sana kainattaki bu artı sonsuz ve eksi sonsuz arasında bulunan kainattaki en önemli nimeti vermiş akıl, saksını kullanacaksın ee, hiçbir şeyler ortaya çıkacak mesele budur yoksa ben size bir kılavuz veremem yani şu Hı -hı. kitabımı okuyun Hı -hı. bütün dertleriniz çözülecek böyle bir şey yok böyle bir şey söyleyen insan da zaten başka şeylerin peşindedir ee, yaşama ilişki mutlak çözümlerimiz yoktur Hı -hı. sadece işaretlerimiz buna bizim e, düşünürlerimiz tembih diyorlar yani mutlak çözüm değil de uyarı bazı uyarılar, bazı işaretler verilebilir, bazı güzergahlar işaret edilebilir. Yola çıkacağız, düşüneceğiz, taşınacağız, yanlış yapacağız, doğru yapacağız, düşeceğiz, kalkacağız bir şekilde bu sıkıntıları çözeceğiz. çözeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'de de şu anda yapılan bu. Her kesimde çok ciddi düşünürlerimiz, şairlerimiz, sanatçar, sanatkarlarımız, efendim, akademisyenlerimiz var. Ben hiç ümitsiz değilim o açıdan. Tam tersine ses çıkmadığı zaman, bir sessizlik hakim olduğunda o zaman korkmak lazım. Konuşulan yerden bir şey çıkar merak etmeyin. Önce gürültü çıkar, sonra yavaş yavaş o bir şey dönüşür. Evet. Çok önemli hocam, ben tabii sayılı dakikalar olduğu için sonlara yaklaşıyoruz. Bu kitapları konuşmamız gerekiyor. Kitapları konuşalım ama unutmayayım. Nazaryat diye bir dergi, bunun editörüsünüz bu derginin. İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi. Ee, ikinci sayısı çıktı, ya, üçüncü sayısı, çıkmak, sayısı üzere. çıkmak üzere ikinci evet. da... de Kasım'da evet. çıkacak nazariyat e, arkadaşlarımız gösteriyorlar bu dergiyi isterseniz biraz konuşalım evet. ve bu y'yi bir konuşalım isterseniz evet. o y sizin düşündüğünüz y değil o felsefi anlamda e, artı sonsuzla eksik sonsuz arasında yani, amblemi gibi mik düşündüm. kayıların amblemi <gülüyor> gibi düşünülüyor Evet. mikro ve makro ölçekteki alemin tam ortasında insan var ben onu şeye benzetiyorum yüksek voltajlı bir elektrik hattı düşünün kablosu düşünün kesmişsiniz bir elinizde onu tutuyorsunuz eksi sonsuz bir elinizde artı, artı. sonsuz bilgiyle bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz düşünün şu anda uzaya araç gönderiyorsunuz bu insan buna biz Hazreti Ali'nin ifadesiyle arada olan diyoruz insan arada olan bir varlık ...köken ve dönüş e, köprüsü arasında... E, ...onu temsil ediyor... ...bir de e, i̇bn Sina'nın bir cümlesi... ...düşünmek bir yakarıştır diyor... Hmm. ...orada da bir yakarış... Şey yakarış evet, evet. ...bir yakarış... E, ...zaten şu istifte i̇bn Sina'nın meşhur cümlesi... ...bütün sayıları da aynı istif olacak... E, ...yok değiştireceğiz onu... Tamam. E, ...bu özel yazdırılıyor zaten... Hı hı. E, ...fakat her birine... ...düşünceye ilişkin bir cümle kullanacağız... ...Mazariyat İslam Felsefe Bilim Talaştırma İlgisi... ...Türkiye'de ilk defa çıkıyor... Hı hı. ...ve büyük oranda da... E, ...Selçuklu ve sonrası İslam düşünce geleneğini... ...bilim geleneğini... ...matematik bilimlerde olmak üzere... ...dikkat alıyor... ...daha çok metin analizi yapıyoruz... ...yani böyle genel... ...ahkam kesmek değil de... E, ...bizatihi... E, ...bizim kültürümüz malum yazma kültürüdür... Hı hı. E, ...yazma eserlere geri giderek... ...işte matematik metinlerin optik mekanik... ...astronomi, fizik, kimya... ...ondan sonra felsefe, mantık... O metinlere giderek kütüphanelerde onların analizini yapmak, onlar üzerinden e, fikri e, bir üretimde bulunmak. Yılda bir sayı mı çıkacak? Yılda iki sayı. Yılda iki sayı, altı ayda e, bir çıkıyor bu e, dergi. Bu derginin e, başka bir özelliği de Türkçesiyle bir ay sonra İngilizcesi çıkıyor. Aynı şekilde uluslararası güzel. bir e, meydan okumayı da bu İngilizce sayısı sayesinde yapıyoruz ve çok güzel geri bildirimler aldık yabancı bilim adamlarından. çok güzel O açıdan e, farklı bir özelliği var. Farklı açık olsun inşallah hocam. Yani, tabii e, arkadaş, insan gider, arkadaşlar, insanlar bunu yani popüler bir dergi ha, ulaşabilirler ama. Tabi tabi yani, taşıyabilir. Babil.com'dan reklama mı girer bilmiyorum ama <gülüyor> Artık girdi Çünkü hocam. onlar finanse evet, ettiği için evet. dergi Şimdi e, tabi eserleri Ben e, akıllı Türk makul tarih programdan önce dedim ki Hocam akıllı Türk kimdir makul tarih nedir diye soracak Akıllı Türk biziz Makul <gül> <gül gül> tarih bizim tarihimiz Makul tarih yok <gül> şimdi Akıllı Türk çılgın Türk kavramsallaştırmasına evet. Ya da Türk'ün önüne Böyle absürt sıfatlar getirenlere karşı bir tepkidir Bizim en önemli e, özelliğimiz akıllı olmaktır. Akıllı olmadan hiçbir şey yapamayız. Evet. Aklı takir ve tezif etmenin hiçbir anlamı yoktur. Makul tarih de dıgıdık tarihe karşı bir tepkidir. Atalarımız böyle yaptı, dıgıdık gitti, dıgıdık geldi değil. Bilimsel ölçütlere göre, tarih biliminin metodolusuna göre yazılmış tarih makuldür. Makul demek akli hale getirilmiş. Çünkü düşünmek, nesneleri soyut şamalara çevirmek demektir. Biz tarihimizi bilimsel olarak araştırmıyoruz. Yani şöyle elbette araştıranlar var da e, şunu demek istiyorum Türklerin çok büyük bir geçmişi var ama çok zayıf bir tarihleri var maalesef. Geçmiş muazzam evet. ama onun üzerine çalışmıyorsunuz ki bakın Selçuklu eserleri yok olup gidiyor bir Selçuklu Osmanlı arkeolojisi yok, yok Türk üniversitelerinde böyle saçmalık olur mu ya ama antik medeniyet arkeolojisi her yerde dolu o da olsun şüphesiz o da bizim bu toprakların bir kültürü o da bizim ama kendi tarihimize ait bir arkeolojimiz bile yok. Kastettiğim o. Akıllı olacağız. Bizim en önemli sıfatımız akıllı olmaktır. İnsan olmak, akıllı olmak demektir. Ve geçmişimizi de bu akla uygun yöntemlerle e, makul hale getirip bileceğiz. Dıgıdık tarihten övünmek. Bilimsel tarih. E, övünmekle sövünmek, övmekle yermek cehaletin iki farklı yüzüdür. Yazı tura gibi. Ne övmek bizi bilgilendirir ne de sövmek. Adam gibi oturup. E tabii o tabii zor oturacaksın hocam, arşiv, arşive gireceksin arşiv. yazma kütüphanelerine gireceksin o çok zor iş sallamak iyi e, iyiymiş peki hocam e, bizim arşivlerimiz kütüphanelerimiz bu çalışmalar için yeterli mi? yeterli yani. değil mi canım yani şimdi Balkanlarda dünyanın çeşitliği yani bir kere yazma eserlerimiz bölünmüş sadece Fransa'da var 30 bine yakın yazma eserimiz var ya. yani onları da bileceksin olur mu? Şey insanlık canım. tarihinin bir parçasıyız biz Dolayısıyla insanların bütün birikiminden istifade de geziceksiniz tarihimizi biz yalıtılmış kümeste yaşayan bir e, toplum değiliz ki şimdi Dede Korkut de korkutla ilgili çalışma yapacaksınız Dresden'de işte orijinal doğru, mesela o, tabii, her evet, Vatikanda var onlar eserleri de bizde var yani bu karşılık bütün e, dolayısıyla bu burada dil, dil meselesini de biraz dil. dil meselesini de kurcalamamız lazım hocam yani tamam bir dilin bir estetiği var matematiği var filan ama Türkçe elbette önemli bir şey e, Bizim başka dillere de bir e, itibarımızın Ama olması... Ama çalışmak olması için çok dil bilmek lazım. Evet. Yani. Çünkü e, Çin denizinden Atlas okyanusuna kadar ilişkiye girmediğimiz hiçbir millet yok. Evet, dolayısıyla yani, dil bilmemiz e, gerekiyor. Doğal. Çinler gibi 4000 yıldır aynı yerde oturan boğa gibi yaşamıyoruz ki biz. Devamlı dolaşmışız. Hareket halindeyiz. Tabii ya. Devamlı hareket halindeyiz. Her kültür bizim aklımda bir şey yazmış. Bakın Afrika'da... E, 13. yüzyılda 12-13. ve 13. yüzyılda e, devlet kurmuş Şerifettin Karakuş, Libya'da 55 yıl devam eden bir devlet. Şimdi hala onların torunları duruyor, Azaz kabilesi, hmm. Araplaşmışlar, Azaz oğuzun çoğulu Arapça, oğuzlar yani, orada duruyorlar hala. Anlatabiliyor muyum? Yani sen böyle bir milletsin, ne yapalım? Bilmiyoruz ama. Atalı, bilmiyoruz. Uzmanca biliyoruz tabi, uzmanlarımız var ama bu doğru değil. Her zaman söylüyorum. Bir millet kendi kültürün uzmanlarını bırakmaz. Onu sosyal hayatın günlük kültürün parçası haline getirmemişiz. Bilmiyoruz o. Uzmanlar var tabii canım. Yani. Uzmanlar. Gün, varsınız, gündelik, gündelik hayatla bilim arasında da bir şey oluşması lazım. Yani şimdi siz araştırmanızı yapıyorsunuz. Sizin e, gibi çalışan insanların sayısı çok az. Yani işte bunlar kitaplaştırılıyor, konuşuluyor, anlatılıyor falan. Sadece kürsülerde kalıyor. E, bilimsel Doğru. makale olarak yazılıyor. şimdi ok. Tabii kütüphanelerde Diyorsunuz ki ben bilmiyorum az az. Şöyle ben sana bir örnek vereyim. Sen bakkana gittiğinizde matematik kullanmıyor musunuz? Elbette. Ee, e, bak, bak, matematik Bakkalda kullandığın dört işlemdir. Ama biraz daha e, farklı bir devlet dairesine gittiğinde daha farklı bir matematik. Ama üniversitede çalışsan başka bir matematik var. Evet. Kültür böyle olması lazım. Yani biz diyelim ki Türk tarihi çalışıyoruz. Türk tarihinin elbette akademik anlamda çok az... ...belli bir sınıfın aşina olduğu bir çalışma alanı olacak şüphesiz. Ama bunun bir de aşağı doğru süzülmesi gerekiyor eğitim-öğretim yoluyla. Bizde o yok. İşte olması nasıl gereken o? Gereken o o da eğitim-öğretimle alakalı bir şey. Tabii yani Sen tutup tamam Batı klasikleri, Batı klasikleri dayatırsan... ...kendi klasiklerinden haberdar olmasa o nesi nereden bilecek onu? Bilmeyecek tabii. Evet Ahmet Hamdi Tampıları bilmesen... ...Yahya Kemal'i bilmesen, Yunus Emre'yi bilmesen ne yapayım yani... Dayak lazım. Ya biraz önce konuştuk işte hocam. Yani 1940'lı e, yıllarda sizin klasik müziğinize yasak koymuş bir şeyden bahsediyoruz. Veya klasik sanatlarla <Gülüyor> ilgili haklı B bir gerekçesi de var yani. yani mesela. E, Oraya girmeyelim. Var, girmeyelim. E, mesela klasik sanatlarla ilgili daha düne kadar üniversitelerinizde bir eğitim dalı olarak, bilim dalı olarak. E... Vallahi ben Çinichen Bey'den rahmetli den dinlemiştim. Hollanda Büyükelçisi Türk musiki korusunu Hollanda'ya sokmamış. Ben bu müziği yabancılar dinletmem diye. Türk büyük elçisi yalnız. Ya. Bunlar üzerine düşünmemiz lazım. Az önce söylediğimiz şey işte Türk gibi düşünmek. Türklerde böyledir meselesinin tam ters e, Bu çok bahsediyor. uzun bir konu. Yani 5-6 program lazım. Hatta buna program yapmaya da gerek yok. Bu zihniyeti hastaneye götürmek lazım. Psikiyatrikler, psikologlar, klinik psikologlar hepsini bir araya analiz etmek lazım. Hastalıklı bir durum bu. Bu çok önemli bir şey. Kendinden, Motivasyon. Kendinden tiksinme ve iğrenme. O, bu çok önemli. Şimdi evet. bu meşhur Fransız oryantalistin bir sözüdür. Ee, bir milleti bir kere yenmek istiyorsan onunla savaş diyor ama bir milleti sürekli yenme zevkini yaşamak istiyorsan o milleti kendi tarihi önünde küçük düşür bize yapılan bu biz kendi tarihimiz önünde küçük düşürüldük ve bu tip insanlarda işte bu tür e, işli, faaliyetler ya da bu tür davranışlar sergilediler önce bizim kendi tarihimiz önündeki bu küçük düşürme durumunu aşmamız lazım bunu haş, aşarsak bunların hepsi kendine otomatik olarak çözülür A, büyük bir motivasyon gerektiriyor Bu Biraz motivasyon, eğitim, öğretim e, Aydınlarımızın, entelektüellerimizin Vazifelerini yapması Biz de çünkü aydın ne demektir? Türkiye'de aydın Halkına küfreden, halkını tahkir eden Ne kadar yaparsa o kadar büyük adam oluyor evet. Çok biliyorsan halkın önüne geç Geçmiyorsan o zaman başka yere git Çok doğru hocam Evet, e, kendini aramak Benim e, e, çok sevdiğim kitaplardan birisi bu Kendini aramak ve kendini bulmak Evet aramanı arayan, sorun bulmaktır. Evet, arayan bulur <gülüyor> aslında evet. e, cevabını bulduğu iki kitap. Bu iki kitap da önemli. Bir de e, tabi derin yapı İslam Türk felsefe bilim tarihinin kavram çerçevesi biraz daha... Ondan biraz akademik sak... metinler evet, yani akademik kayıp halka etinler. ve derin yapı akademik metinler. Etinler. Onlar tabi e, deneme değil. Evet, daha değil, çok... değil. evet değil Çok değil. Ama ben e, özellikle şöyle hemen arkadaşlarımız gene gösterirlerse kendini aramak ve kendini bulmak. Burada insan meselesini biraz da tabi sürenin de sonuna geldik ama bu son yaşadığımız coğrafyamızla ilgili özellikle ben bunu sormak istiyorum. Bir bir e, trajik bir durum var aslında hocam. Evet. Yani bu sadece bizim Türkiye'deki bilim adamlarının değil. Irak'taki Suriye'deki, Mısır'daki, Libya'daki inanın sorunu. Yani. Batı'da da var mı bu sorun hocam? Bunu sormak istiyorum. Çok aslında. kaliteli insanlar var tabi. Yani çok total bakmamak lazım. Ee, Batı'da da bu meselelere dert edinen insanın ...geldiği noktayı sorgulayan... ...tekanıkla aşmaya çalışan... ...arayışçı olan çok ciddi düşünürler var. Zaten çok canlı bir kültür yani... Evet. ...uzaktan göründüğü gibi değil. Hala dünyadaki e, sorunları... ...kendi lehlerine ya da lehlerine fark etmez... ...çözmeye çalışan çok ciddi entelektüel gruplar var. Benim tanıştığım, görüştüğüm... ...hem e, din adamı seviyesinde... ...hem üniversite akademi seviyesindeki... E, ...pek çok insan... ...şu andaki durumun... E, ...vahim bir durum olduğunu... E, ...vuruyorlar ve bunun üzerinde düşünce üretiyorlar. Şu anda e, özellikle Anglo-Saxon dünya diyelim ve da Kuzey Amerika diyelim, en çok tartışılan konulardan biri... ...bu insanın anlamı, insan nedir'i yeniden ele alıp cevaplandırmak. Çünkü bunu çözemezsek e, diğer insana ilişkin şeyleri de anlamlandıramayız. Şu anda en bir anlam bunalımı var, bir anlam metafizikine ihtiyacımız var... İnsana ilişki zaten anlam insana ait bir şeydir. Ağacın anlamı var mı olabilir o ayrı bir şeydir ama bizim ne olduğumuza ilişkin soruya cevap bilmemiz için anlamımızı iyi belirlememiz lazım. Hele hele son kozmolojideki, astrofizikteki ondan sonra fizikteki gelişmeleri de dikkate alarak yeniden bir insan tanımına ihtiyaç var. Şu anda çok ciddi bir şekilde bir insan felsefesi problemimiz var. Bu çok doğru hocam. Bu Mülteci meselesi, mülteci akılın meselesi buna, alakalı. bununla alakalı ve yeniden bunları tekrar konuşmaya başladığımız bir sürece geldiğimizi de gösteriyor. Yani Batı tartışıyor, Macaristan, Almanya, Danimarka, e, Türkiye zaten tartışıyor öteden ya beri. Biz tabii tekil özelliklerden hareket ediyoruz. İşte falanca ülkede mülteciye şöyle davrandı filanca da. Bunların aslında hepsi sonuç. O sonuçtan arkasındaki hani doktora gittiğiniz zaman sin hani temelin fırkasına benziyor. Temel doktora gitmiş parmağım acıyor demiş Niye nasıl bastırınca acıyor demiş kırık demiş bu parmağın şimdi biz kırıklığı bilmeden evet. e, yaptığımız işlevin ya da işlemin sonucuna bakıyoruz bütün olup bitenler belirli bir hastalığın tezahürleridir evet. o hastalığı felsefi bir hastalık bu Analiz etmemiz, çözmemiz lazım. Evet, hocam çok teşekkür Rica ediyoruz. Teşekkürler efendim. İnşallah de dediğiniz de gibi ben çok istifade ettim, müstefiid oldum. Teşekkür Hükümet ederim, efendim, sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Eserler e, devam etsin tabii, bunları okuyalım. Sizi daha sık ekranlarda görelim, kürsülerde yok, görelim. Yok, o sık ekranlarda. O iyi bir doğadır değil. Yok, anlatın. Çok <gülüyor> okumuyoruz maalesef. Çok okumuyoruz. Okuyoruz, ama okuyalım, çok çok okuyalım. okuyalım, çok okuyalım. Çok okuyalım ama. Çok sağ olun, Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Efendim 11 Kahvesi bu haftalık e, burada son herde İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi İhsan fazla olacağımız bizimle birlikteydi biraz insanın hayatı konuşmaya çalıştık vaktimiz yettiğince başında da söylemiştik önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklara buluşmak üzere hayırlı bayramlar diliyoruz herkese ve mikrofonu 11 Kahvesi icaiyetine bırakıyoruz hoşçakalınız hoş kalınız sevgili seyirciler. <gülüyor>